Numunî imtisalimiz ve üsve-i hasenemiz, sevgilisi ve mürselinin eşrefi, Resullerinin ekremi Muhammed-i Mustafa'sına sonsuz salatü selam, tahiyyat ve ihtiram, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ederiz. allah Teala Hazretleri bizi, Peygamber zişanımızın sevdiği, razı olduğu, şefaat ettiği, kabul ettiği ümmetlerinden eylesin. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Müslüman bencil değildir. Sırf kendisini düşünmez. Ümmeti Muhammed'i düşünür. Diğer Müslüman kardeşlerini düşünür. Hatta onlar için Kendisinin Allah'ın teriyle kazanmış olduğu helal malından büyük paylar ayırır, hayraatü hasenat yapar. İcabında ümmeti Muhammed'in selameti Allah'ın rızasını kazanmak ve dinin yayılmasına yardım etmek için canını bile verir. Yani bencil değildir, başka yüksek duygular ve ülkeler ile hareket ederek. Rabbinin rızasını kazanmaya çalışır. Biz de karınca kararınca, karınca miktarınca, küçücük küçücük ölçüler içinde aynı fikirleri taşıyoruz. İddialı değiliz ama yüreğimiz <gülüyor> Müslümanların dertlerinden üzülüyor. Müslümanların iyiliğini istiyoruz. Ümmeti Muhammed'e hizmet etmek istiyoruz. Acizimize, eksikliğimize, kusurumuza rağmen elimizden geldiği kadar Hayırlı işler yapmaya çalışıyoruz. Yapmak istediğimiz hayırlı işlerden birisi de böyle eğitim toplantılarıdır. Bu eğitim toplantılarını dini niyetle yapıyoruz. Allah'ın dinine hizmet olsun, bunlardan faydalar hasıl olsun diye yapıyoruz. Ümmeti Muhammed istifade etsin diye yapıyoruz ve öyle oluyor. Allah'ın lütfu kiramıyla bizim istediğimizin bin katı, yüz bin katı daha büyük, daha fazla güzel efendim sonuçlara ulaşıyoruz Müslümanların birbirlerini sevmesi ibadet olduğundan çok kıymetli olduğundan karlı olduğundan Müslümanlar birbirlerini sevdiği zaman Allah da onları sevdiğinden aramızdaki muhabbeti takviye etmeye çalışıyoruz. Birbirimizi Allah için sevme Duygusunu geliştirmeye çalışıyoruz, vesileleri artırmaya çalışıyoruz, bağları kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Hepiniz gözle görmüş, elle tutar tutmuş gibi bilirsiniz ki bu toplantılarda aileler birbirlerini daha iyi tanıyor, daha yakınlık hissediyor. Kişiler birbirlerinin adını soyadını daha iyi biliyor, işini daha yakından takip ediyor. Hangi ülkede bu çeşit toplantıları yaptıysak, onun sonunda bir muhabbet hasıl oluyor. Aynı zamanda da güzel yerler seçiyor kardeşlerimiz. Dinlenmiş oluyoruz. Seviniyoruz. Mutlu oluyoruz. Televizyonlarda ilanı verilen, bizden sonra tanındığı için pazar bulan, efendim satılan çok beş yıldızlı oteller var. O, biz toplantı yapmışız. Oradan Müslümanlar görmüş, tanımışlar. Sonra Müslümanlar orayı almış. Şimdi İslami usulle kullanılarak Müslümanların çeşitli faaliyetlerinin mekanı oluyor. Mesela Akbük'te biz böyle bir toplantı yapmış ve Ak radyomuzu, Ak televizyonumuzu orada kurmuştuk. Akbük'ün akından efendim alarak isimlendirmeyi oranın hatırası olsun diye. Bizim bu toplantılarımız başka Müslüman kardeşlerimize de örnek oluyor, numune oluyor. Onlar da bunları efendim kendi şehirlerinde yapmaya çalışıyorlar. Fakat bizim kadar güzel Yapamadıklarını bazı kimselerden duyuyoruz. Yani işin ustası, efendim, galiba bizim kardeşlerimiz oluyor. Daha tatlı, daha güzel yapıyorlar. Bugünkü e, kapanış konuşmasını yaptığımız toplantımız da böyle kısa fakat başarılı, sevimli ve tatlı, efendim, toplantılardan birisi oldu. Hepimiz ağzımıza bir parmak bal çalınmış gibi olduk. Efendim keşke biraz daha bal olsa da gene biraz daha yesek efendim diye ağzımızı şapırdatıyoruz. Zamanın çok kısa geçmesinden çok e, çabuk geçmesinden efendim üzgün gibiyiz. Efendim keşke bir hafta olsaydı diyoruz ve kardeşlerimize de e, misafirlerimiz bir dahaki sefer bir hafta yapalım filan diye zaten tekliflerde bulunmuşlar. Bu fiili teşekkürdür, fiili takdirnamedir. Çünkü daha geniş miktarda gene yapılmasını istemek mevcudun beğenildiğini gösterir. Ben de kardeşlerimi tebrik ediyorum, katılanları da tebrik, tebrik ediyorum. Yeri güzel seçmişler, huzurlu bir yer, tatlı bir yer, sevimli bir yer ve burada çok kıymetli dakikalar geçirdik. Dünkü günümüzün çok verimli, çok hayırlı, çok feyizli geçtiğini düşünüyorum. Çok sevaplı olduğunu düşünüyorum. Efendim. Allahu Teala Hazretleri kudretli. Cama kapıyı açar mısınız? Hava alsın. Tamam, ardına kadar açın. Şey koyun. Perdeyi de açın. Açayım perdeyi. Açın perdeyi, kapatmayın. Tamam. Bon da açın. Biliyorsunuz bir kelime-i tevhid, la ilahe illallah sözü insana ebedi saadeti kazandırıyor. Söz çok önemli. Bir söz. La ilahe illallah sözü cennetin anahtarıdır. Miftahul cennetin cennetin anahtarı yani. Miftahul rahmet Allah'ın rahmetinin anahtarıdır. Her türlü hayrın başıdır, imanın girişidir, giriş belgesidir. Bir söz insanı küfürden imana yükseltiyor, imandan cennete ulaştırıyor. Onun için söz bizim dinimizde çok önemli bir faaliyettir. Ve Peygamber zişanımızın en büyük mucizesi de Kur'an-ı Kerim'dir. O da sözlerin en güzeli, Allah'ın kelamı, Peygamber Efendimiz'e indirilmiş en güzel sözdür. Ahsenel kelamdır, ahsenel kasastır. Efendim içindeki bilgiler bizim için her birisi bir ayettir, bir özel belgedir, bir işarettir. Efendim çok kıymetli e, sözlerdir. Şimdi biz de dün ve bu sabah e, camimizde ve toplantı salonlarımızda yaptığımız konuşmaları hatırlayalım. Hatırlamanızı rica ettim dün. Ve onların mucebince, gereğince icraatımızı düzenleyelim, hayatımızı onların ışığında düzenleyelim. Çünkü bu sözleri, bu işleri iyi bilen insanlar söylediler. Efendim, e, kısaca söylemek gerekirse bu konuşmalarda e, Müslüman olduğumuz için, ihlaslı Müslüman olduğumuz için, Allah'ın rızasını kazanmak isteyen, ilahiye ente maksudi ve rıdake diyen hedefi bu olan Müslümanlar olduğumuz için görevlerimiz olduğu sonucu çıktı. Yani e, Ümmet-i Muhammed için hizmet etmemiz gerektiği sonucu çıktı. Zaten hizmet olsun diye birçok müesseseler kurdu camiamız şimdiye kadar. Vakıflar, dernekler, şirketler, efendim yayın teşkilatları, yayın evleri, dergiler, gazeteler, efendim kitaplar e, neşretti. Hizmet olsun diye yaptık. Bunların hepsi gezdiğim yerlerde kardeşlerimin kütüphanelerinde, Görüyorum efendim arkadaşlarımızın okuduğu eserler oldu, peyz aldığı eserler oldu ve elhamdülillah kardeşlerimiz çok yerlerde çok hayırlı hizmetler yaptılar. Demek ki sorumluluğumuz olduğunun bilinci içindeyiz. Müslüman olduğumuz için sorumluyuz. Efendim vazifelerimiz var, görevlerimiz, ödevlerimiz var. Onları yapmamız lazım. Bunun için malımızla, canımızla, her türlü imkan ve müktesebatımızla gayret göstereceğiz. Bu konuşmalardan efendim ümit ümit ve efendim beşaretler de çıktı. Müjdeler çıktı. Çünkü hadisi şeriflerle, ayet-i kerimelerle izah edildi ki istikbal Müslümanlarındır. İstikbal İslam'ındır. Efendim yeryüzünde İslam'ın girmediği hiçbir ev kalmayacak, hiçbir kulübe kalmayacak. İslam her tarafa yayılacak. Ne mutlu bu yayılmada, şeref payı kazananlara, hissesi olanlara, çalışanlara, bu müjde içinde efendim öğrendik ki, İstanbul'un feth olduğu gibi, inşallah efendim küfrün kalesi olarak bilinen, merkezi olarak bilinen başka yerlerde feth olmayacak. Ve İslam, Aziz'in izzeti, zelilin zilleti ile dünyanın her yerine yayılacak. Peygamberimiz İshaanımız sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Hazretleri kıyamete kadar daima bir grup, bir zümre, bir mübarek taifenin dinimübün İslam için cihat edeceğini, çarpışacağını, çalışacağını bildirmiş. La tezarru taifetin min ummeti zahiriyle alel hakka hatta takumes saah. Efendim, kıyamet kopuncaya kadar İslam için çarpılacak, yüreği İslam için çarpıp İslam için çalışmalar yapacak, çatışmalar yapacak, mücadele verecek yüksek bir zümrenin mevcut olacağını hadis-i şeriflerde bildirmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Cenab-ı Mevlamız'ın lütfundan ve onun duaları kabul edici mücibi davat oluşundan cesaret alarak temenni ediyoruz ki Allah bizi o zümreden eylesin. Allah bizi dinine yardım eden, faydası olan, faideli Müslümanlardan eylesin. Çünkü Müslümanların en kıymetlisi, başkalarına hayırı, hizmeti, faydası en çok olandır. Bunu da kesin olarak biliyoruz. Yani şahsen kendisinin cebini doldurması, haram yemeden yaşaması, kendi halinde olması, kendi mahallesinde, başı önünde, camiden eve, evden camiye gitmesi bir yaşam tarzıdır. Hatta dağların arasında bir vadide iki yamacın arasında oturup Allah'ı zikretmesi de yollardan bir yoldur. Ama daha güzel olan yol diğer Müslümanlara faydalı olacak çalışmaları yapmaktır. Hizmet ehli olmaktır. Yani onun için bütün tasavvuf yollarında, bütün tarikatlarda, bütün irfan üsluplarında, meşreplerinde hizmet tarikatın en büyük, en başta gelen, en önde gelen umdesi olmuştur. Bizim tarikatlarımızın da en önde gelen umdesi Esası, temeli, kuralı hizmet etmektir. Hizmet, nafile ibadetten bile önde tutulur. Eğer hizmete muhtaç bir insan varsa onun hizmetine koşulur, der bizim büyüklerimiz. Onun için bu toplantılarda hizmet şuurumuzun kuvvetlenmiş olduğunu düşünüyorum. Allah yolunda hizmet etmek aşkının geliştiğini ve Allah yolunda hizmet için malımızı, canımızı vermeye azmettiğimizi veyahut azmetmemiz gerektiğini Efendim, vurgulamak istiyorum. Allahu Teala Hazretleri bizi hizmetlere, hayırlı hizmetlere muvaffak eylesin. Yaptığımız hizmetleri de makbul eylesin. Çünkü yapılan şeyler bazen kabul olmaz. Rubesa yemin leselehu min siyamehi illa el ve atash. İle oruç tutan vardır. Akşama oruçtan çağı yoktur. Aç ve susuz kalmaktan ibarettir, eline başka bir şey geçmemiştir. Demek ki oruç yetmiyor. Geceliğin kalkan nice insan vardır, efendim. eline bir şey geçmemiştir, sadece uykusuz kalmıştır, uykusunu terk etmiştir, yorulmuştur. Neden? İbadeti makbul olmadığı için. İbadetlerin makbul olmama sebeplerini öğrenmek her akıllı Müslümanın birinci işi olmalıdır. Çünkü ibadetleri öğreniyoruz, ama ibadetlerin ne zaman ne sebeplerle makbul olmadığını öğrenmezsek, boşuna çalışmış, akıntıya kürek çekmiş oluruz. Arabanın motorunu vitesle hareket teşkilatına nakletmeden gaza basmış gibi oluruz. Bangır bangır bağırırız, car car car, car öttürürüz motoru ama yerinde sayarız. Çünkü vites takılmamıştır. Onun için amellerin Allah tarafından kabul edilme şartlarını ve sebeplerini öğrenmeli ve onları daima göz önünde bulundurmalıyız. Bunu öğreten ilim dalı tasavvuftur. Fıkhül batındır. iyi yönünü, amellerini, ibadetlerini anlatan ilim dalı yani tasavvuf, fıkhül batın. Bunları öğrenmezseniz, namazlarınız, oruçlarınız, zikirleriniz, ibadetleriniz belki bir ihlahsızlıkla belki bir gösterişle belki bir ucupla kendinizi beğenmeyle belki daha başka bir başa kakma eza verme gibi sebeple belki kul hakkıyla hebaen menfura, havaya savrulan tozlar gibi boşuna çalışma olabilir. Allahu Teala Hazretleri bizim ibadetlerimizdeki eksiklerimizi noksanlarımızı affetsin. Amin. Efendim kusurumuzu bağışlasın. Efendim noksanımızı çoğal saysın, tamamlasın, ibadetlerimizi kabul eylesin. İbadetlerinize mağrur olmayın çünkü kabul olup olmadığını bilmiyoruz. Neler yaptıysak, her sene hacca gittiysek bile, efendim kabul olup olmadığını bilmediğimiz için, bir müjde olmadığı için, bir işaret olmadığı için, kabul ettim kulum, korkma, mahzun olma efendim denmediği için, acaba Rabbim benim ibadetimi kabul etti mi diye daima hazır üzere, korku üzere, ihtiyat üzere olmalı, tevazu elden bırakmamalı, boynumuzu bükmeli, gözümüzden yaşlar akıtmalıyız. Yani derviş olmalıyız. Dervişlik büyük bir efsanedir. Büyük bir efendim kahramanlıktır. Olağanüstü bir iştir. Biz o yoldayız ama onu yapan insanlar Mesela büyüklerimizden bir tanesi sabrı, tahammülü anlatırken ayağını akrep sokmuş o sırada. Oturduğu yerden akrep gelmiş, ayağını bız, bız, bız sokuyor. Hiç akrep sokulandınız olduğumu bilmiyorum. İnsanın ağızası usturayla kesiliyor, doğranıyor gibi acır. O kadar acır. O kadar fena halde acır. Ciğer ciğer bağırtır insana. O mübarek hiç ses çıkartmamış, hiç ses çıkartmamış. Demişler ki, efendim aksep, akrep çökuyor, ayağınızda akrep var, ses çıkartmıyorsunuz. Demiş ki, Sabırda, sabırdan bahsederken, sabırsızlık göstermekten Allah'tan utandım demiş. Dervişlik bu, tasavvuf bu, güzel ahlak bu. hatemi esanlar, Esamlar, Bişri Hafiler, i̇brahim Netemler, Bunlar büyük şahsiyetler, efsanevi şahsiyetler, efsanevi kahramanlar. Biz onların yolundayız. Allah'ın sevgili kullarının yolundayız. Sevgililerin sevgilisi Muhammed Mustafa'nın yolundayız. Peygamber Efendimiz öyle yaşadı. Sabahlara kadar ayakları şişerek ibadet etti. Yine de efendim, سُبَانَكَ مَا Hakk'a ibadet اِبَادَتِكَ buyurdu. Sana hakkıyla ibadet edemedik. İbadet edemedim ya Rabbi buyurdu. Onun için tevazu hiçbir zaman Elden bırakmayalım, haddimizi bilelim. Ben Allah yolunda hizmet ediyorum, cihad ediyorum, gayret ediyorum, ibadet ediyorum. Filan gibi bir duyguyla şeytan ve nefis bizi aldatmasın. Yine konuşmalardan anlaşıldı ki, Müslümanlar dünya üzerinde çeşitli sıkıntılara maruz bulunuyorlar ve kendi bizim kendi ülkemizde de bu sıkıntılar büyük ölçüde devam ediyor. Gazetelerden, radyolardan, televizyonlardan efendim okuyoruz, seyrediyoruz ve biliyoruz. <gülüyor> sıkıntılar var. Konuşmalardan anladık ki bu sıkıntılar olacak. Bunlar cilve-i Rabbani, kaderin cilvesi bunlar. Allah'ın imtihanı. E النَّاسُ اَنْ يُتْفَكُوا اَنْ يَوْقُولُ عَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İman ettik deyince rahat mı kalacaklarını sandığı insanlar? imtihanlara tabi tutulmayacaklar mı sandılar? Daha önceki ümmetler nasıl imtihanlara tabi oldular, sıkıntılar çektiyse her çağın insanı da o imtahnlara, ona benzer imtihanlara tabi olacaklar. O halde zırat çeken, sıkıntı çeken, başökeşinden dolayı efendim mağdur edilen, sakalından dolayı işinden atılan, Müslümanlığından dolayı efendim ordudan çıkartılan daha başka sebeplerle efendim sanki İslam suçmuş gibi, ibadet suçmuş gibi, Müslüman olmak kaba gibi cezalandırılan kardeşlerime bu büyük bir tesellidir. Mahzun olmasınlar. Üzülmesinler ki bu bir imtihandır. Bu imtihan karşısındaki davranışı üzerine Allah onu mükafatlandıracak. Onun efendim sabrını değerlendirecek. Veyahut bakalım meşakkat çekince zorluk görününce benim kullarım vefalı mı, değil mi? Bakalım yolumdan dönecekler mi, dönmeyecekler mi diye Allah hepimizi imtihan ediyor. Meşakkatlilere maruz kalsa da, efendim, Yunus Emre'nin dediği gibi, eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni dediği gibi, yani yaksalar, toz etseler, kül etseler, külü havada savursalar, demek ki İslam'dan dönmeyecek Müslüman. Efendim, ben seni istiyorum Rabbi İlahi, en maksudi. Benim maksudum, sensin Allah'ım. Ben seni istiyorum. Senin yolunda ne gelirse gelsin, böbürlenmiyorum, küslahlanmıyorum, övünmüyorum, palavra atmıyorum, yüksek perdeden konuşmuyorum, yapamayacağım işleri söylemiş durumda olmak istemiyorum ama sen, ben seni tercih ediyorum Yarabbi. Ben senin yolunu tercih ediyorum demek lazım. O halde meşakkatler bizi yıldırmayacak, kardeşlerimizi yıldırmamalı. Ve çalışma şevkimizi, azmimizi arttıracak yerel kuvvet ve güç kaynağı olmalı. Demek ki az çalışmışız da kendi ülkemizde, kendi vatandaşlarımızdan İslam'a düşman insanlar türemiş. Demek ki kusur bizimmiş. Demek ki biz Allah'ın dinine hizmeti güzel yapamamışız da Allah'ın dininin güzel olmasına rağmen güzelliğini anlamayan insanlar türemiş. Ya da Allah'ın dinini, büyüklerimizin emanetini Efendim, ecdadımızın yadigârını basiretle kollayamamışız ki efendim evimizin içinde köşe başlarını zalimler tutmuş, hainler ele geçirmiş. Demek gafletteymişiz ki kendi yurdumuzdan kendi müesseselerimizi elden kaçırmışız. O halde cezayı hak etmişiz. Kusur bizde demekti. Cenab-ı Hak efendim cezalandırıyor belki. Belki boş, Boşnakları cezalandırıyor, Arnavutları cezalandırıyor, Çeşenleri cezalandırıyor. Yani belki derecesi artsın diye bunlar başına geliyor. Belki yaptığı suçtan dolayı ceza çeksin diye oluyor. İkisi de mümkün. Belki ikisi birden aynı anda adamına göre olabilir. Bazen ceza olur, bazen en büyük belalar Enbiyaullah'a, Evliyaullah'a, sonra dereceleri üzere iyi kullara geldiğine göre İyi kul olduğundan, imtihan olsun derecesi artsın diye olur. Onu bilmiyoruz ama kusurumuzdan dolayı da insan bir kusur, kabahat işleyince bir ihmalde bulununca başına ceza geldiğinden ben bunların bizim cezalarımız sonunda geldiğini düşünüyorum. Yani kusurlarımızdan dolayı başımıza geldiğini düşünüyorum. Çünkü boşnaklardan birisine anlattılar, hanımı başını örtüyor diye Başörtüsünü yakalayıp çekip hanımına hakaret edermiş. Burak bu çağ dışı düşünceleri falan gibi sözlerle hanımına çatarmış. Sırplar kendisine saldırdığı zaman neden sonra yanlış yolda olduğunu anlamış. Efendim tekrar yeniden Müslüman olmuş. Çeşenlerden duydum ki cenazeleri öldüğü zaman cenazesini kaldıracak adamları yok. Nasıl dua edecekler, nasıl namaz kılacaklar bilmiyorlar. Sadece geleneksel olarak babadan, dededen duydukları güzel İslam diye bir şey var. Onların da Müslüman evladı oldu. Cahil kalmışlar. Cahil kaldıkları için Allah cezalandırıyor. İslam'a uygun olmayan işler yaptılar. Belki düğünleri İslam'a uygun değil, nikahları İslam'a uygun değil, çocukları efendim, Müslüman çocuğu gibi yetiştirilmiş değil. Efendim Allah'ın kendilerinden istediği gayreti göstermediği için olabilir. Ama bütün bunların sonucu her ne olursa olsun, Günahkarlar tövbe ederse Allah tevbelerini kabul eder. Hatasından döneni, hatasını anlayanı Allah sever. Efendim do e doğru yola iletir, tevfefine refik eder. Biz hatalarımıza tevbe ediyoruz. Efendim eğer bunlar imtihan için geldiyse iyi kullar olduğu halde kardeşlerimize onlar sıkı dursunlar. Eğer ceza olarak başlarına geldiyse hatalarını düşünsünler, düzeltsinler, Allah'ın dinine daha sıkı bağlansınlar diye düşünüyorum. Hazir ve Muhterem kardeşlerim, bir insanın tek başına kaldıracağı yük bellidir. Bir çuval kaldırabilir. Ama daha büyük bir yük olduğu zaman yanındaki arkadaşına seslenir. Kardeşim, şunun bir ucundan tutuver, bir el atıver de, atıver de şunu şuraya yükleyelim. Arabanın işine kamyona. Efendim yardım et de koy verelim filan der. Yani kendisinin taşıyamayacağı bir yük olduğu zaman yardım ister. Biz de öyleyiz. Biz Müslümanlar da tek başımıza bir şey yapamayız. Tek başımıza yapacağımız şey çok büyük bir yükün tutmaz. Az bir şeydir. Ama birbirimizden yardım istersek El atıver kardeşim, yardım ediver kardeşim, tutuver kardeşim de şu yükü kaldıralım, şu tarafa devirelim diye. Efendim yardımlaşırsak büyük işler başarılabilir. Ve zaten Allahu Teala Hazretleri birlik ve beraberliği ve cemaati seviyor. Bir olmayı seviyor, yardımlaşmayı seviyor. Müslümanın Müslümana yardım etmesini, destekçi olmasını seviyor. Ve işlerin topluluk halinde, cemaatle yapılmasını seviyor. Onun için Cemaate, huvvete, kardeşliğe, birliğe, beraberliğe birlikte Allah'ın dinine hizmet etmeye çok dikkat etmemiz lazım. Çok önem vermemiz lazım. E, birlik ve beraberlik rahmettir, tefrika ve ayrılık gayrılık azaptır. Bunu bilmemiz lazım, Allah'ın bir azabıdır. Efendim, ayrılık çıkartmamamız lazım, Efendim, ayrı baş çekmememiz lazım birlik ve beraberlik içinde çalışmalar yapmamız lazım. Bunlar çıktı konuşmalardan. Böyle güzel sonuçlara ulaştık. Şeyleri, yazıları okuduğunuz zaman ana fikri iyi takip ettiğiniz zaman güzel şeyler efendim e, anlayacaksınız ve inşallah hayatınızda uygulayacaksınız. İyi Müslüman olmak kişisel olarak gayret edin. Ama tek başınıza iyi Müslüman olmaktan öteye Müslümanlara faydalı olmak için, başkalarına yardımcı olmak için, ıslah mü, edici, müslih Müslüman olmak için de gayret edin. Ümmet-i Muhammed'e karşı benim sorumluluğum, vazifelerim vardır diye düşünün. Ve onları yapmaya çalışın. Tek başınıza az iş yapabileceğinizden birlik ve beraberliğe önem verin. Toplanın, dernek teşkil edin, derilin, derilmek, toplanmak bir araya gelmek demektir. Efendim dernek de zaten ondan çıkıyor. Topluca çalışırsanız, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Yürekler toplu toplu vurmalı, e, muhabbet olmalı, el ele olmalı. Onun için bu, bu çeşit aile toplantılarında bir güzel adeti de uyguluyoruz. Toplantıya katılan kardeşlerimizin isimlerini yazıyoruz. Kur'a çekiyoruz. Herkes birbirinden o toplantıdan efendim kardeşi olarak çıkıyor. O toplantıda kardeşlik tesis ediyoruz. Bu Peygamber Efendimiz'in Medine-i Münevvere'ye hicret eden muhacirin ile Medine-i Münevvere'nin yerlisi onlara bağırlarını açan onları misafir eden ensarı arasında yapılan muakhat kardeşliğin bir uygulaması oluyor. Onun için ben yöneticilerden bu işi yapmalarını hazırlık yapmalarını rica etmiştir etmiştim. Bu Kur'a'yı çekeriz. Ee, şeyi hazırlamışlar, ee, isimleri olmayan olursa birkaç tane, sonradan geldiği için filan, onları da ekleriz, bir şeyler yaparız inşallah. Böyle bir kardeşlik çalışmasının da yapılmasını istiyorum. Üçüncü bir şey, bizim her toplantımızın sonunda, böyle aile eğitim toplantılarımızın sonunda, efendim, bir amaç gösteriyoruz. Yani elle tutulan, anlaşılabilir, gözle görülen, kabul edilebilir bir amaç. Mesela Akbük'te toplantımızda dedik ki Müslümanların radyosu olmalı, televizyonu olmalı. Onun üzerine bir şey başlattık, çalışma başlattık. O toplantıda 900 küsür kardeş vardı orada. Efendim o toplantıda küçük çocuklar bile getirdiler, bir şeyler verdiler birazcık bir şeyler verdiler. Ve AK Televizyonu, AK Radyo'yu orada kurduk. AK Bük'te kurduk. Öyle bir çalışma oldu. Ben de bu toplantıdan böyle bir sonuç çıkmasını temenni ediyorum. İsveç'ten bir kardeşimiz bana ben böyle şeyler düşünürken bilmiyordum. Bir bilgi getirdi. Şöyle bir 52 dönüm orman içinde efendim Stokholm'un kuzey batısında bir efendim yerde bir mülk göstermişler arkadaşımıza. Arkadaşımız oranın yönetimiyle efendim siyasi partilerle ilgisi olan Türkiye'den oraya birisi gittiği zaman hemen arayı buldukları ondan yardım istedikleri iyi bir kardeşimiz. Bu böyle orman içinde 5-6 tane tesis binası olan efendim, belli ormanı olan Yeşildik güzel bir yer. Burada 54 tane unit, yani bir ailenin müstakilen oturabileceği birim var. İki odalı, mutfaklı, banyolu birim efendim. Böylece 54 daire var. Toplam 275 yatak var. Ben yanlış bir şey yaptım, 5600 mi 56 bin mi diye duymuşum. 82 metrekare alçatılar, 5600 var. 5600 metrekare binaların toplam alanı 82 bin dönüm metrekare, 82 dönüm alanı var. Güzel bir alan. Biliyorsunuz bizim henüz kendi camiamıza mahsus bir toplantı yerimiz yok Avrupa'da. Geçen sene çalışmalar yapmıştı. Güzel sonuçlar aldık, İngiltere'de bir mülk aldık, Almanya'da bir mülk aldık, çalışmalar yapıyoruz. Fakat bu mülk, arkadaşımızın bize getirdiği bu mülk, kaçırılacak bir şey değil. Birkaç müşteri daha var, fakat arkadaşımızın siyasi nüfuzu dolayısıyla öncelik bize ait. Bu 82 dönümlük araziyi camiamız namına kazanalım diye düşünüyorum. Şöyle bir şey teklif etti arkadaşımız, herkes bir daire satın alır, daire kendisinin olur. Yani e, hani verdiğim para nereye gitti demez, istediği zaman gider orada, tatilini geçirir veya kar yağdığı zaman da kayak yapmak için gider, tatil yapmak için gider, oturur. Anahtarı kendisinde olur. Efendim, böyle güzel bir yer. Diyorum ki, bu toplantının da hatırası olarak bunun alınmasına karar verelim. Ben şahsen buradan mesela 1 veya 2 veya 3 veya 4 daha fazla alabilecek kardeşler olduğunu biliyorum. Tamamı 1 milyon Deutsche mark, Deutsche mark, 1 milyon Deutsche Mark. Şöyle aklınıza yakın bir hale getireyim şeyi. Eğer 50 ortak alırsak burayı, 50 hisse yaparsak bir kişiye 20 bin Mark düşer. Yani 20 bin Mark'a 82 dönümlük bir yerde 82 bin metrekarelik bir yerde herkesin aşağı yukarı efendim iki dönüme bir buçuk dönümden fazla iki dönümden az. iki dönüme yakın arazi payı düşer ve efendim bir dairesi olur. Ve bu hepsi kendisine 20 bin marka gelir. Ama böyle bir yer 54 tane ailenin oturabileceği 275 yataklı bir yer buradan daha geniş bir yer olur. Şu gördüğünüz şu mekandan daha geniş bir yer olur. Toplantılarımızı zaman zaman toplantılarımızı orada yapabiliriz. Ben bir şey daha düşünüyorum. Bu teklif bana gelmeden önce hatırımda. Orada dernekleri ve vakıfları var. var. Avustralya'da şeyi var. Şimdi biz kardeşler olarak el birliğiyle sıraya koyarsak hadi İsveç'teki kardeşlerimizi bir tesis sahibi yapalım. Hadi Almanya'dakileri bir tesis sahibi yapalım. Hadi Avusturya'dakileri, İsviçre'dekileri bir tesis sahibi yapalım diye ortaklaşa davranırsak her sene birimiz için bir şey alabiliriz ve her kimseye de yük olmaz. Her şubede bir böyle çalışma birimine, müessesesine, mekanına sahip olur diye düşünüyorum. Bu teklif ettiğim şeye birinci katılımcı olarak ben kendim giriyorum. Bu şeye 82 dönümlük efendim yere başka girmek isteyen arkadaşlarımız, efendim imkanı müsait arkadaşlarımız varsa İsveç'ten Efendim Türkiye'den, Almanya'dan, daha başka yerlerden. Onlar da İsmet tüm Türk Mustafa tüm Türk kardeşime ayağa kalkarsanız müracaat etsinler, bu kardeşimize müracaat etsinler. Oradan daire almak isteyen kişiler bu kadar parayı... Ne kadar zamanda vermeleri lazım Mustafa? Bu paraları? Şimdi ön anlaşmasın hem de yapmadım. Burada ilk ön konuşmasını yapanım diye. Onun için hem fiyat konusunda hem ee, lazım arkadaşlar ya da soy yapabiliriz. Eee ilgili olan arkadaşlara kardeşlerimize ben gerekli bilgileri. Yani önce razı olsunlar, işi evet. geliştireceğiz. Evet. Bu fiyata veya belki biraz daha ucuza belki. Yani İstanbul'da istedikleri bir 10 milyon mark civarında. He. Yani biz, e, belki farklı konuşmalarla 20 milyon mark civarında şey oldu. Düşündü. Milyon... Tamam ben katılıyorum. Bir bir hissedar veya iki hisse olarak beni kaydedin. Efendim 50'den 48'e düşmüş olsun. Başka isteyenler olursa onlar da kaydettirsinler. Ee, bu iş böyle. Şimdiden mi kaydetsinler yoksa evet, o yolda, o yolda şu anda isimlerini yazdırsınlar. Halis Saçbaş. Hali Saçbaş. Evet. Bir dakika sırayla. Halis Saçbaş Berlin bir hisse. Evet. Kaç? Ee, Gürsel Yavuz Üç hisse, halis dal bir, bir hisse efendim. Tamam. Sıtkı Ağaçlı arkadan bir hisse, iki hisse. Anlamadım. Bir hisse. Tamam. Ee, şey e, İzmir'den. Ha, iki hisse var. Coşkun Velioğlu efendim iki hisse. Başka isteyen? Avustralya'dan Mustafa Hazır, Kur'an okuyan kardeşimiz. Mustafa Hazır. Bir hisse. Kaç? Bir hisse. Evet. Başka. Başka isteyenler Olursa İsmet Bey'in telefonunu yazsınlar Hadi ismini yazsınlar Yazdırsınlar Çünkü biz başka arkadaşlarımıza da açacağız Bunu onlardan da şey yapanlar Olur Türkiye'den de katılımlar olabilir ee, Şeyden de İsveç'ten de Mustafa Tüm Türk 0086 İsveç'in 0 0 46 İsveç'in ön numarası. 70, 70 728, 720 28 728 35 77 İdaat et ağabeyim. Sıfır sıfır kırk altı. Yetmiş. Yedi yüz yirmi sekiz. Otuz beş. Otuz beş yetmiş yedi. Evet. Arkadan hanımlardan el kaldıran oldu. Hacı söyleyin. Ben iki tane yazdırdım. Bir mi istiyorsun? Evet. Evet. Şimdi kurayı çekiyoruz. Ben burada bir kendim bir tane çekeceğim. O ismi okulan kardeşimiz gelecek. Kendisinin arkadaşını kendisi çekecek buradan ismini. Çıkan onun arkadaşı olacak. Seni sevmek, ben... Otur kamu ya sultan, otur kamu ya sultan. O gün seni sevdiği Sübhan, Sübhan, hay hay Sübhan. Otur kamu ya sultan, otur kamu ya sultan. Canım yoluna kurban, kurban, ay hay kurban. Oysun ya Resulallah, olsun ya Amirallah. Aşık Yunus'un canı, canı, hay hay canı. İzmir şefkat canı, İzmir şefkat canı. Alemlerin sultanı, sultanı, hay hay sultanı. Sen'sin ya <isma> Allah. Sen'sin ya Allah, Sen'sin ya Allah. Sen'sin ya Allah. İyi sesle bu Oh, it's... of love.